Aslında bir yandan herkes de kendi metninde yazıyor, manifestolarda yayınlanıyor, bunu da söylemek hı hı. lazım. Temsiliyet belki de biraz da böyle üzerinde daha e, düşünülerek e, öne sürülmesi gereken bir kavram olabilir. Çünkü gerçekten homo homojen değil kesi tamamıyla eterojen e, bir yapı orada olan ama en azından dayanışma desteğinin verilmesi gerekiyor. Ortak taleplerde gün geçtikçe zaten dayanışma nasıl olacaksa ona göre belirlenecek de denilebilir. Şimdi Akif var galiba telefon hattımızda. Akif Burak Atlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Akif merhabalar tekrar. Merhaba. Merhaba. merhaba. Nasılsın? Öncelikle onu soralım. Ee, gayet iyiyim. Siz de sorayım. Biz de, biz de, biz de <gülüyor> aynı e, enerji de ...tutulmaya çalışıyoruz esasında. Birazdan da oraya gelmeyi planlamaktayız Gezi Parkı'nı. Harika. Şimdi sen bize anlat öncesinde ne durumda, neler oluyor şu anda? Ee, şu an giderek bir coşku var gibi Gezi Parkı'nda ve meydanda. <gülüyor> ee, yani erken saatlerden itibaren e, kalabalık bir halde Gezi Parkı... Hı hı. ve e, ocazkubilin boyu devam ediyor e, çok e, ilginç şeyler oluyor yani e, insanlar sandviç mayosu su e, dağıtıyorlar e, evet. işte şarkılar söyleniyor danslar ediliyor çeşitli akrobatik hareketler yapılıyor <gülüyor> e, böyle bir e, şenlik havası hakim evet ben bir iki şey konser anons edildi ama onun haricinde birçok şey ani olarak da gerçekleşiyor. Bu Cazor'un yapısıyla da doğrudan ilişkili aslında. Tabii şöyle ki hani burada e, herhangi bir hani, kontrol durumu söz konusu değil. Burası kamusal bir alan. Dolayısıyla e, isteyen gelip istediği etkinliği burada... Organize edebiliyorsunuz Dolayısıyla bunlardan bir noktanın haberdar olup bunları doyur, e, duyurması çok e, mümkün değil olması gerektiği gibi aslında bir yandan da. Evet. E, hani kam parkın kamusal, e, hani altını sürekli çizdiğimiz kamusal kullanım niteliğine en yakın en yaklaştığı an şu anda. <gülüyor> Hangi bir e, e, kontrol daha doğrusu nasıl demek lazım kontrol yanlış da anlaşılabilir evet. kelimeleri çok dikkatli seçmeye evet. başladım son zamanlarda evet. ee, hani belli bir noktadan organize olan bir etkinlik faaliyetinden bahsetmiyorum hı hı. Ee, tamamen e, bağımsız e, bireylerin grupların inisiyatifiyle farklı etkinlikler birden ortaya çıkabiliyor evet e, Taksim Beğenişmesi'nin bir sahnesi e, Oluyor sürekli <gülüyor> e, Ama onun dışında e, yani Tüm etkinlikler kendi içinde Şekilleniyor Gezi Parkı Doşkuyla e, Belki de en güzel günlerini yaşıyor arkadaşlar Evet kesinlikle <gülüyor> çok merkezi ve sürekli değişen merkezlerle Bir yer zaten dinleyicilerimizin pek Çoğu doğruya ayak atmıştı Tekrar tekrar da tasvir de çok gerek yok ama e, Şunu da özellikle belki Bu akşam için bir çağrın var mı Gezi Parkı'na gelecekler için onu sorabiliriz sana. Yani buraya herkes çekinmeden gelebilir. Ee, şöyle ki e, tabii ki e, genel olarak çok yoğun bir polis saldırısı geride kaldı bir hafta boyunca. Hani Hı. Gezi Parkı bu saldırıların odağıydı. Ee, ve kısımdaki e, eğer böyle bir çekince varsa, hani gezi parkına müdahale olacak şekilde bir şüpheyle insanlar buraya gelmeye çekiniyorsa, e, bence böyle bir çekinceye gerek yok. Hani bunu söyleyebilirim. Evet. E, yani e, dün akşam e, sanıyorum Beşiktaş Çiğdem Bahçeyi Evet. atılan gaz bombalarının rüzgarın da sanıyorum gün akşam lodos vardı lodos etkisiyle çabuk ve yoğun bir şekilde Gezi Parkı'na gazların gelmesi durumu evet. söz konusuydu Hı -hı. ama kesinlikle Gezi Parkı'na müdahale yoktu evet. Gezi Parkı'na müdahale olmayacağı tanısındayız sanıyorum bugün İstanbul Valisi'nin bir açıklaması olmuş doğrular mısınız? Evet, biz atlamış olabiliriz esasında bakalım ama ile ilgili bir doğru. açıklama senden alabilir miyiz bence? Yani en, ee, e, müdahale ile ilgili bir açıklamadan mı bahsediyorsunuz? E, Taksim ve Gezi Parkı civarında müdahale olmayacağı ama hani... Ee, e, do... Aslında yanlış bilmiyorsam bende de birazdan tehdit edip aslında de e, doğru söylersen ama özellikle Beşiktaş'ta birkaç gündür malum e, bir çatışma ortamı var. Beşiktaş'ta müdahale olmayacağına dair bir açıklaması e, oldu e, diye biliyorum ben de. Beşiktaş'ta olmayacağına dair. Evet yani zaten e, senin de biraz önce söylediğin gibi 2-3 gündür Taksim Gezi Parkı'nda herhangi bir e, müdahale yok, herhangi bir gaz bombası yok. Dün e, dediğin gibi biraz gaz gelmişti ama zaten göster, yani orada bulunan direnişçiler, eylemciler de e, bu satılan maskeleri sadece takıp yaptıkları şeylere devam ediyorlardı. E, dolayısıyla herhangi bir sorun yok, kaçan insan yok. E, sakince orada insanlar bulunmaya devam ediyor Taksim Gezi Parkı'nda. Evet, e, yani çok medyayı de takip edemiyorum ama e, somut şeylerden bahsedebilirim size. Dayanışma Dün taleplerini açıklamıştı, evet. yaptığı açıklamada. E, o taleplerle ilgili buradan e, dayanışma adına bir heyet e, yarın Ankara'da e, Bülent Arınç'la bir görüşme yapacak. Çok önemli. Evet. evet. E, taleplere dile getirecek. İsterseniz o talepleri e, ben buradan sizlere sunayım. E, tekrar, tekrar olacak belki ama olsun. hiç önemli değil. <gülüyor> Taksim Gezi Parkı'nın park olarak kalması Hı -hı. ve e, kesinlikle üzerinde hiçbir e, beton projesinin her ne fonksiyonlu olursa olursa, olursa olsun e, gündemde olmaması hani bunun e, garantisini istiyor dayanışma. Hı -hı. Türkiye'nin her yerinde polis şiddetinin bir an önce sonlandırılması gözaltına alınan direnişçilerin daha serbest bırakılması evet. ve Gezi Parkı pardon Gezi Parkı'nda çok Türkçe kullanılan yani biber gazının ve hı hı. kimyasal içerikli tazikli su kullanımının yani kimyasal İçerikli saldırıları kesinlikle yasaklanması evet. taleplerden biri hı hı. E, ve e, bu, hani, küçük revizeler oldu. Bugün e, son bir talep listesi yayınlanacak henüz kaleme alınıyor. E, İstanbul, e, Ankara ve Hatay'da vali ve emniyet müdürlerinin e, istifası da talepler arasında yer alıyor. Hı -hı. başta bu saydığım evet. makamlar olmak üzere tüm diğer sorumluların ve e, tabi işin yasal takibi de talep ediliyor evet. aslında... e, bu taleplerle ilgili bir heyet yarın e, işte köşke, çıkacak. Evet. köşke çıkacak aslında dört evet. tane evet. temel talep var senin de şimdi söylediğin gibi e, gözaltı alanların değer serbest bırakılması e, Topçuk işlesinin hiçbir zaman yapılmayacak olmasının garantisinin verilmesi Taksim Meydanı'nda ee, yanı sıra aslında diğer meydanlarda da kamusal alanlarda da toplantı ve eylem yasaklarına son verilmesi ve son olarak şöyle din, evet. İstanbul evet. valisi, emniyet genel Müdürü e, olmak üzere e, sorumlu aslında bu polis şiddetinin sorumlusu olanların deren istifa etmesi ha, dört dilekçe var. Yarın kaç e, olacak acaba bu görüşme? Ee, İnanım bilgim e, bilgim dışında. <gülüyor> tamam. Ee, ama bilgi, gelin edinmez size bildiririm. Ee, elbette Bugün çünkü sürekli alandaydım bugün Hı -hı. alan sırası hem toplantı toplantıda aktifinde bulunmadım Hı -hı. o yüzden bunları da şifa görüşmeler aracılığıyla aktarıyorum Hı -hı. birazdan zaten taksimde anlaşması bir açıklama yapacaktır Hı -hı. bu taleplere yönelik yarınki programa yönelik içeriğine yönelik bir açıklama gelecektir onun da taksimde anlaşmasının resmi duyuru kaynakları işte facebook.com slash ve twitter.com slash adreslerinden takip edebilirler. Evet. Web adresi de taksimdayanışma kon muydu yoksa karıştırıyor muyum şu anda? Ee, bir blog sayfamız blog var sayfası. ama çok aktif değil. O yüzden evet, sadece yani. facebook Pardon. ve twitter üzerinden yaygınlaştırdık bugüne kadar duyuruları. Tamam. Ee, emlilik Böyle ama Taksim Gizipay'da çok güzel. Kimse üşenmesin buraya gelmeye. Çünkü burada çok başka bir deneyim yaşıyoruz. Bugün birkaç yabancı basın kuruluşuna dayanışma ile ilgili bazı şeyleri anlatmaya çalıştım. Bana şöyle bir soru sordu muhabirlerden biri. Duygularımı sordu cevap veremedim çünkü bu hayatım boyunca hissettiğim bir duygu değil cevap veremedim bu başka bir şey ve bunu tarif etmek için sanıyorum üzerinden epey bir zaman geçmesi gerekecek evet. gerçekten burada çok farklı bir şey yaşanıyor bir tarih yazıldı yazılıyor bunu hep beraber okuyacağız, okumaya devam edeceğiz. Ee, ama gerçekten çok tarifsiz e, kimse üşenmesin. E, muhakkak Gezi Parkı, e, Gezi Parkı'nda herkes e, olmalı, olabilmeli. Hı hı. Akif Prokatlar çok teşekkür ederiz. Sağ olun Akif. Görüşmek Süper, üzere. Teşekkür ederim, İyi yayınlar arkadaşlar. Sağ ol. haberleşeceğiz tekrar.